Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve selamı ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sizden birisi genirdiğinde veya aksırdığında sesini yükseltmesin. Zira şeytan böyle durumlarda sesin yükselmesinden hoşlanır. Size bir ziyaretçi geldiğinde ona ikramda bulununuz. Sizden biri bir meclise gelince selam versin, oturma gözüküyorsa otursun, kalkıp gitmek isterse yine selam versin. Zira birinci selam, ikinci selamdan evla değildir. İkinci selama da ihtiyaç vardır. Bir muallimin önünde veya ilim meclislerinde oturduğunuzda onlara yaklaşın ve birbirinizle yakın oturun. Cahiliye ehlinin yaptığı gibi dağınık oturmayın. Sizden birisi ölüm halinde olan birisinin yanında oturduğu zaman onu şehadet getirmeye zorlamasın. Zira o kimse şehadeti lisanı ile söylüyor, eli veya gözü ile işaret ediyor yahut da kalbi ile söylüyor olabilir. Allah kıyamet gününde bütün halkı bir araya getirdiğinde Muhammed ümmetine Allah'a secde etmelerine izin verilir. Bunun üzerine onlar uzun bir secde yaparlar. Sonra kendilerine şöyle denir. Başlarınızı kaldırın. Küfür ehlinden sayınız kadar size karşılık fidye kıldık. Bir kimse anne ve babası namını hac ederse bu hac hem kendisi hem de ana ve babası için kabul edilir. Ve ayrıca ana ve babasının ruhu semada müjdelenir. Haset ettiğinizde haddi aşmayın. Zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin. Bir şeyden size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin. Ve ancak Allah'a tevekkül edin. İnsana ölüm hazır olduğunda onu haktan alıkoyan ve terk ettiği her şey derlenip toplanır. İki gözünün önüne getirilir. İşte o anda o insan şöyle der. Ya Rabbi, beni geri döndür. Umulur ki terk ettiğim salih amelleri yapayım. Hasta veya ölünün yanında hazır olduğunuzda hayır söyleyin. Zira sizin söylediklerinize melekler amin derler. Bir kul Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği zaman 60 bin melek okulun üzerinde istiğfarda bulunur. Kul ailesinin ihtiyaçları için çıktığında her bir adımına Allah Teala bir derece yazar ve ailesinin ihtiyaçlarını tamamladığı zaman ise mağfiret olunur. Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar. Eğer yöneltildiği kimse de kendisine yol bulursa ona gider. Aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner. Sizden biri, Mescide girdiği zaman namaz kendini orada tuttuğu müddetçe namazda sayılır ve o kimse namaz kıldığı yerde bulunduğu sürece melekler ona salat ederler ve ey Allah'ım ona rahmet et ve onun tevbesini kabul eyle derler. Bu durum o kimsenin başkasına eza etmediği ve kendisinden bir hades vuku bulmadığı sürece böylece devam eder gider. Sizden biri, mescide girince, imam minberde ise ne namaz ve ne de konuşma vardır. İmam hutbeden ayrılıncaya kadar, sizden birisi bir hastayı ziyaret ettiğinde onunla musafaha yapsın ve elini hastanın alnına koyarak nasıl olduğunu sorsun ve onun için şifa ve uzun ömür dileğinde bulunsun ve ondan kendisi için de dua etmesini istesin. Zira hastanın duası, meleklerin duası gibidir. Bir kavme misafir geldiğinde rızkı ile beraber gelir ve gittiğinde de o kavmin günahları mağfiret edilmiş olduğu halde çıkar gider. Sizden biri kendinde, malında veya kardeşinde hoşuna giden bir şey görürse bereketle dua etsin. Zira nazar haktır. Sizden biri derde uğramış birini gördüğünde kendi kendine hamd olsun o Allah'a ki onu müptela ettiği şeyden bana afiyet verdi. Onun ve pek çok kulunun üzerine beni taftil etti derse bu nimetin şükrü olur. Sizden biri bir yemeğe davet edildiğinde oruçlu değilse gitsin, oruçlu ise dua etsin. Sizden biri bir kavme misafir olduğunda onların izni olmadan sakın oruç tutmasın. Sizden birisi bir kimseyi dövdüğünde yüzüne vurmaktan sakınsın. Ve Allah senin yüzünü ve senin yüzüne benzeyen yüzü de çirkinleştirsin demesin. Zira aziz ve celil olan Allah Adem'i kendi suretinde yarattı arz üzerinde bir yerde kötülük yayıldığında, onların arasında salihler bulunsa da, Allah o yer halkına azabını indirir. İnsanlara gelen azap o salihlere de isabet eder. Lakin, daha sonra onlar Allah'ın rahmetine ve onun mağfiretine kavuşturulurlar. Yalan söz ve davalar meydan aldığında, ameller gizlenip bozulduğunda, Dilde ülfet olduğu halde, kalpler birbirlerine buz ettiklerinde, akrabanın akrabası ile alakasını kestiğinde, işte o zaman. Allah o kavme lanet eder ve onların kulaklarını sağır ve gözlerini de görmez yapar. Fuhuş yayıldığında zelzeleler ve fitneler çoğalır. İdareciler zulmettiğinde yağmur azalır. Zimmet ehline gadir edildiğinde ise düşman galibe çalar. Alim bilir de amel etmezse insanlara ışık veren fakat kendi kendini yakan bir kandil gibi olur. Adam kardeşine hasta ziyaretinde bulunduğu veya onu sırf Allah rızası için ziyaret ettiğinde Allah o kimse için şöyle buyurur: "Pek güzel ettin. Gidişin de güzel oldu." Cennette de kendine bir menzil hazırlamış oldun. Bir kimse aksırdığında hamd etmemiş ise ona hatırlatmak için siz elhamdülillah deyiniz. Zira aksıranın hamd etmesi her derde deva ve böyür ağrılarına da şifadır. Sizden biri aksırdığında onun yanında oturan kendisini teşmit etsin, yerah desin. Eğer üç defadan fazla aksırır ise, o kimse nezde olmuş demektir. O zaman üçten fazla teşmit gerekmez. Sizden biri, bir amel yaptığında onu layıkı veçiyle yapsın. Amelin böyle yapılması şayet bir musibete uğrarsa, kendisini teselli edici şeylerden olur. Sizden birisi, ayakta iken öfkelenmişse hemen otursun. Ondan gazap giderse ne âlâ. Aksi takdirde uzansın. Bir adam Müslüman kardeşine sana merhaba derse melekler de ona sana da merhaba derler. Eğer kardeşine sana merhaba yok derse melekler de kendisine sana da merhaba yok derler. Hiç şüphe yok ki kul mümin kardeşinin yüzüne karşı abus bir çehre takınırsa Melekler ona lanet ederler. Kul estağfirullah ve etubi ileyh dedi. Ve sonra o günaha döndü ise, sonra tekrar deyip yine döndü ise, sonra gene deyip döndü ise, dördüncü de Allah o kimse için çok yalancılardan diye yazar. Müslüman bir kul, la ilahe illallah dediğinde o tevhid gökleri yarıp geçer. Ve Allah'ın huzurunda durur. Cenab-ı Hak ona sakin ol diye buyurur. O tevhid der ki, nasıl sakin olayım? Beni söyleyen mağfiret olunmadıkça Allah Teala buyurur ki, sen o kulumun dilinden çıktığın anda ben onu bağışlamıştım. Bir kimse namaz kılarken gözlerini yummasın. Kıyamet günü olduğunda bir münadi arşın ortasından şöyle nida eder. Dikkat edin. Hulefadan affedici olanlar en güzel mükafatları almak üzere kalksınlar. Bunun üzerine affedenler kalkarlar. Kıyamet günü olduğunda arşın ortasından bir münadi şöyle nida eder. Allah üzerinde Ecir alacağı olan kalksın. Bunun üzerine hiç kimse kalkmaz. Ancak kardeşinin suçunu affeden kalkar. Kıyamet günü olduğunda komşu komşusuna asılır da Ya Rabbi sen buna sor ki kapısını bana niçin kapattı? Ve taamını neden benden men ettiler? Kıyamet günü olduğunda Allah Teala bu ümmet için yeşil zümrütten bir çadır kurdurur da sonra bir münadi ile şöyle nidâ ettirir. Ey ümmeti Muhammed muhakkak ki Allah sizi affetti. Öyleyse siz de birbirinizi affedin de hesaba gelin. Kıyamet günü olduğunda aziz ve celil olan Allah meleklerine şöyle buyurur. Kulaklarını ve gözlerini şeytanın çalgılarından ve haramlardan koruyanlar nerededir? Onlara ayırınız. Bunun üzerine melekler onları arayıp misk ve amber tepeleri üzerinde toplarlar. Sonra Allah meleklerine tekrar şöyle buyurur. Onlara tesbihimi ve temcidimi duyurun. Bunun üzerine o kimseler öyle güzel sesler duyarlar ki benzerlerini hiç ...kimse duymamıştır.